Kurtla kuzu. Bir varmış bir yokmuş. Kıvır kıvır tüyleri olan küçük bir kuzucuk varmış. Kuzucuğun gözleri kara karaymış. Kırlarda hoplayıp zıplamayı çok severmiş. İşte bu sürmeli kuzu bir gün sürüden ayrılmış. Koşa zıplaya gezip tozarken susamış. Su içmek için dere kıyısına gitmiş. Suyun üstüne eğilmiş. Tam ağzını suya değdireceği sırada... ...arkadaki çalılıkların arasından bir kurt çıkmış. Kurt kuzucuğu görünce iştahla ağzını şapırdatmış. Karnı çok açmış zaten. Kuzucuğu o anda gözüne vermiş. Kurt. ey bana baksana kuzucuk. Ne yapıyorsun orada bakayım? Sivri dişlerini göstererek kuzucuğa kötü kötü bakmış. Kuzucuk çok korkmuş kurdu görünce. Ne yapacağım su içiyorum. Diye yanıt vermiş. Kurt öfkeyle bağırmış. Sen ne hakla benim suyumu bulandırırsın ha? Şimdi seni yiyeyim de gör bakalım. Kuzucuk bir kurdun bulunduğu yere bakmış... ...bir kendi durduğu yere bakmış. Arada en azından yirmi adım uzaklık varmış. Kurt suyun üst başında... ...kendisi ise alt başında duruyormuş. Aman kurt hazretleri... ...ben nasıl olur da sizin suyunuzu bulandırırım? Benim su içtiğim yer... ...sizinkinden yirmi adım aşağıda... ...bu durumda suyunuzu bulandırmam... ...olan haksız. Al gibi de bulandırıyorsun işte. Hem dur bakalım... ...ben seni çok iyi tanıyorum... Geçen yıl bana küfreden kuzu sen değil miydin? İyi ama efendim ben geçen yıl anamın karnında bile değildim. Ben yeni doğmuş küçük bir süt kuzusuyum. Geçen yıl size küfreden ben olamam. Kurt kuzucuğu yemeği kafasına koyduğu için bahane arıyormuş. Demiş ki... <gülüyor> sen değilsen bile mutlaka senin kardeşindir. Kuzucuk... İyi ama kurt hazretleri benim kardeşim yok ki. Demiş. Kurt keskin dişlerini gıcırdatarak... Hmm, bana küfreden sizin sürüden biriydi öyleyse Zaten siz beni hiç çekemezsiniz Sataşır durursunuz Çobanınız köpekleriniz hiç rahat bırakmazlar beni Arkamdan kötü sözler söylüyorsunuz Kendi kulağımla duydum Ben öcümü almadan bırakmam seni Şimdi seni yiyeyim de gör bakalım Hain kurt kuzucuğu almış Ormanın derinliklerine götürmüş Orada parçalayıp yemiş Kurt bu işi yapmakla haksızlık etmiş Kuzucuk hem suçsuzmuş hem güçsüz, oysa kurt hem suçluymuş hem güçlü.